ويسير لأمّي وأحلّ لقده من لسان يفقه قوله فأفوز أمّي إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عددك ما لله وكما يليق بكاله بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاعلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمختدي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم ya İlahe'l-Alemîn, zahir ve batınınızı envar-ı iman ve Kur'an'ı eyle, münevver eyle. Bizleri Kur'an'ı ve beyana saf, temiz, haliz talebeler eyle. Nefsin ve şeytanın şerrini güzel, mesul ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle serfiraz ser eyle. Amin. Amin ve hürmeti seyyidil mürselîn velhumdülillâhe rabbil alemin <gülüyor> <gülüyor> Muhterem Müslümanlar Yakın zamanda başlatıp birkaç ders üzerinde durduğumuz Oruç tutma, orucun faziletine dair mevzu ve mevizelerden sonra İslam'ın müeccidatına intikal edeceğimi size söz vermiştim. Bu hususu da ne kadarıyla size takdim edebilirim? Allah bilir, şimdi katiyen bir şey söyleyecek durumda değilim. Ancak arz planladığım şeyleri size söyleyebilirim müeccidat dediğimiz şey dini hayatın müslümanların iç alemlerinin hayatta diğer müslümanlarla aralarındaki münasebetleriyle alakalı hususların ve ahiretlerine ait meselelerin temincisi ve teyihçisi bütün bunları omuzunda taşıyabilecek hususlar demektir Bir akidevi meselemiz var ise şayet. Allah'a, meleklere, ahirete, peygamberlere, haşre ve neşre inanmamız var ise şayet. Bir bu imandan nebahan eden salih amellerimiz var ise şayet. Kur'an ikisini beraber zikretmiş. Bir Müslümana yakışır şekilde faziletli muamelemiz var ise şayet devletler arası umum muamelede, ticari olsun, iktisadi olsun, sınayi olsun, bütün muamelelerde fazileti davranışlarımız var ise şayet, bütün bunları bize kazandıracak ve bunların teminatı olabilecek hususa biz müeyyide diyoruz. Bu müeyyideleri kendi içinde bölümlere ayırıyoruz. İçimizden bize hız verecek, önümüzde çekici bir kuvvet olarak tutup bizi çekecek, Yer yer arkadan bizi ittirecek. düşüncemizi istikamet ve dürüstlük getirecek. Kalbi hayatımızı iniraftan koruyacak. Şüphe ve tereddütlerimizi izale edecek. İslami hayatı yaşamamız mevzunda fikrimize fer getirecek. Dizimize kuvvet getirecek. İrademize güç katacak. Haç neşle göre hayatımızı tanzim etme imkanını bize kazandıracak. Hususam ve yiğit biz bununla ayakta duruyoruz. Din ve dini hayat müeyyide ile ayakta duruyoruz. Kendi aramızda müeyyidemiz emrubil maruf ne'yi anil münker. Şu ana kadar duya geldiğiniz şeyin dışında arz etmeye çalışacağım. Dışa karşı meselelerimizi götürmede daha ciddi olarak misyonlar açma, hakkı neşretme, tebliğ etme hususunda meseleyi cihaz şeklinde ele alıyoruz. İç alemimize fer getirme, güç katma mevzuunda ukrevi müeyyidata Allah'ın ahirette bizim için tehdit mahiyetinde ifade ifade buyurduğu âyetlere başvuruyoruz. Ve bütün bunlar müeyyide mevzuu içinde ele alınıyor. Öyleyse ise başlayacağım dediğimiz şey bir emru bir maruf, neyi münker. İkincisi, Cenab-ı Hak imkan bahşederse, anlatma imkanı doğarsa, dışta ve işte tesis edilebilecek müesseseleriyle cihat, Allah serfiyaz kılsın. Ve sonra kitab-ı rakaikte ele alınan mevzuların hariz ve arz edilmesi hususun, insanın yaptığı her şeyden mahkemeyi kübrada sorumlu tutulmasın. Safha safha, makeme kübranın tablolağının insana arz edilmesi, günahların çirkin yüzünden, şefaatin tatlı mütebessim çehresine kadar, mizanın dehşet verici hususundan, cennetin hakikat gamzeden, saadet gamzeden çehresine kadar, cehennemin müthiş dehşetinden ve imanınızın müthiş gücüne kadar, bu hususları talir etmek suretiyle, İçinizden sizi destekleyici bir müeyyide getirme Ve daha sonra da yine imkan verirsem bir kısım günahların dünyevi cezalarına da dikkati çekmek suretiyle sadece küçük çocukları avutma maksadında meselenin cennetle halledilemeyeceği hususuna parmak basmak istiyorum. Terhiple terhibin yan yana olduğunu korkuyla recanın yan yana olduğunu ümitle endişenin yan yana olduğunu, cennetle cehennemin yan yana olduğunun, şeytanla meleğin yan yana olduğunu, Ebu Cehil ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşı kutuplarda bulunduğunu, beraber takdim etme havası içinden, sadece şekerleme ile yürütmenin olamayacağının, olamadığının, asrın getirdiği terbiye anlayışının bu mevzuda iflas ettiğinin, gençliğe terbiye adına canavarlığın verildiğini, birbirlerini öldürmeden zevk duyar hale getirildiğini göstermek suretiyle parmak basıp arz edeceğim ki, sevindirici, sevdirici, şeker verici, teşvik edici hususların yanından, endişelendirici, korkutucu, ceza verici hususlara da başvurulmasında zaruret vardır. Ve zayıflara değil, vaktinde, mevsiminde daha solucanken, kobra olmaya müeyya mahiyetlere eğilmek gerektir. Kobraları besleyici, müesseselere, zemine, vasata eğilmek gerektir. Sivrisineklerle veya nufelle uğraşmak değil, sütmayı önlemek için, o sineği barındıran batakhaneleri kurutmakla meşgul olmak lazımdır o batakhaneler kurutulmadıktan sonra, siz her bir yerleriniz teker, teker seferber olsanız, sinek öldürücü bir alet alsanız, cibinliklerin içine girseniz, sineye karşı tavsün edemeyeceksiniz, korunamayacaksınız. Bir yerden girecek yumurtalarını bırakacak ve bir lahzada bulunduğunuz yerin içini sivrisinek saracaktır. Mim olan basiretliliğin ifadesi, İnsanlığı severliğin ifadesi, gerçeğe müteveccih olmanın ifadesi olarak, ileride tehlike olabilecek gairelerin üzerine vaktinde gitmek, bunların neşru nema bulmasına meydan vermemek, siz tehşet verici ve korku salıcı hususların hikayesini, destanını anlatsanız dahi, onlara karşı ciddi bir tedbir iddiaz etmedikten sonra mı? meselenin üzerine onu yok edici realitelerle gitmedikten sonra sadece getirdiğiniz korku ve önümüz kırıcılıktan başta bir şey yapmış olmayacaktır. İşte bu zaviyeden korkunun yerinde dehşet vermenin ilahi bir ahlak olduğu hususuna da dikkati çekecek ve sonra size takallakü ve ahlakillah diyeceğim. Batının ve doğunun değil Bizi Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya davet ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de huluk Kur'an'' diye anlatılan, Hadis-i Şerif'te huluk Kur'an'' diye anlatılan, ve Kur'an'la ''Ve innekel alâ azim tablosuyla anlatılan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına çağırıyorum. Onun huyu Kur'an'dı. Ve o ahlakın en yücesi üzerine yaratılmıştım. Sizi ona davet ediyor, onunla ahlaklanmaya çağırıyorum. Terhib'in yanında terhib, emr-u bil maruf'un yanında nehyan-il mümkân. Tatlılık karşısında okşama, iltifat etme, mükafat vermem. Ciddi nezaketsizlikler veya nezaketsizliklere götürücü faktörler karşısında cezai meyidelere başvurma, bataklığı kurutmam. Hanıferler karşısında ileride kopra olabilecek solucanlar karşısında hortlak olacak cenazeler karşısında müteharrik mezarların sokaklara dökülmesi karşısında vaktinde tedavir iddiaz edecek bu bozuk zeminin de vasatın tekevün etmesine meydan vermeyeceksin meseleyi meşerî realiteler içinde ele almak lazımdır Allah bizi melek yaratmadı Allah bizi insan yarattı Allah'ın şeytanları var sadece şer işlerler kabiliyetleri sadece şer için yaratılmış Allah'ın melekleri var şeriatı fıtriyede cebri ve taviyyidir sadece güzellik yaparlar İyilikten bahsederler Allah. Rabbin emrine itaat ederler de asla isyan etmezler güzelliği severler güzel de güzel söylerler kokunun da güzelinden hoşlanırlar İşin güzeli karşısında mesve olurlar melekler. Yer yer şeytanlaşan ve yer yer melekleşen bu mahiyetiyle melekleşmeyi ve şeytanlaşmayı mahiyetinde cem eden insana gelince yerinde onun mahiyeti meleklerden de ulvidir. Yerindeyse onun mahiyeti şeytanlardan da adidir. Öyleyse bunun için hususi mevzuat vardır. Sadece şekerleme değil, ahirette dehşet verici tabloların anlatılmasından, dünyada işlediği cürümler karşısında cezai müeyyidelerle karşı koymaya kadar, ne kadar müeyyide varsa hepsini değerlendirecek, onun bir canavar olmasına meydan vermeyeceksin. Onu sukuttan, esveli safiline düşmekten koruyacaksın. İnsan bozulursa ve ve şeytandan bedkar olur. Ve insan ulvileşirse melekleri çok yeri de bırakır. İşte birine misal Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, öbürüne misal kardeşi kardeşe kırdıran korkunç zehniyet ve canavarlık. İnsan azmanı olma keyfiyeti. <Gülüyor> ''Emru bin maruf ne anil münker'' derken bunun ne yeri vardı? Mevzumuz esasında bunlarla alakalı. Müeyyidat diye meseleyi aldım. Müeyyidenin çeşitli yönlerine dikkati çektim. Akideniz ancak hak ve anlatmakla ayakta durur. Eğer dünya üzerinde kanaatınızla mevcudiyetinizi devam ettirmek istiyorsanız kanaatınızı anlatacaksınız. İnandığınız şeyin yeryüzünde yaşamasını istiyorsanız anlatacaksınız. Dünyaya ve maddeye bağlı fatıl ve Netice erecek sona erecek bir kısım batıl sistem taraftarları. Sistemlerinin hüküm ferman olması hususundan gösterdikleri gayret kadar en azından hak hak ve hakikati neşretmem, hazileti neşretmem, insanlığı neşretme istikametinde gayret göstereceksin. İnanıyorsan, Allah'a inanıyorsan anlatacaksın. Resulullah'a inanıyorsan intikal edeceğin bu hususu anlatacaksın. Kur'an'a inanıyorsan anlatacaksın, seviyorsan anlatacaksın. Zira seven sevdiğinin her haline den tutar, destan yazar. Zira seven sevdiğine tercüman olmak ister. Zira halife kendisini istila feda tercüman vahidi olma çalışır. Ve sen insan sen, sen insan olarak bir yaratan Aziz Allah'a karşı onu anlatmak tutmakla mukabele edeceksin. ''Sen beni yarattın, benim katkım yok bu işin içinde. Ben sana ubudiyetim ve bülbül gibi namatıma seni katmakla mukabele ediyorum. Ve sen bunu şükür olarak kabul.'' buyur. ''Sen halak tüketedin, ben seni yarattım. Ben de sana elhamdülillah diyor ve seni ilan ediyorum. Sana davet ediyorum. ''Udû ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mav'irretil haseneti'' sözünü icabet ediyorum hikmet ve mevize-i seni yoluna çağıracağım. O merdivene yükselmeye davet edeceğim insanları, seni görecekleri ana kadar, vicdanlarında duyacakları ana kadar, kalplerinin aydınlığı içinde her şeyi ayağın dayan görecekleri ana kadar, Va abdaki hatta yetiyekel yakın sırrı zuhur edeceği ana kadar, ölüm gelip çatacağına kadar, terazide sağ kefağır basacağı, mizan rahatlıkla geçeceği, sıratın suhuletle aşılacağı ve cennete udhulü ağabey selam sözünü zuhur edeceği ana kadar sana sadakat içinde bulunacak ve zevk duyma havası içinde Rabbim diyeceğim. Rabbim diyeceğim. Sen halak tüketedin. Bu bizim aktif imanımız. Buna emr maruf diyoruz, dinini anlatacaksın, salihati anlatacaksın, anlatmadı mı salihat olmaz. Evin de dilini anlatacaksın, yeri gelecek artık diyeceğim. ve müesseseler teşkil edeceksin, müesseseleşeceksin. Dahilde ve hariçte. imana, Kur'an'a muhtaç gönüllere bu envar ve esrarı ulaştırmak için imkanları bir arıya getireceksin. Kendine ev park yaptığın gibi Allah için evler yapacaksın. Bir ev yapacaksın ki orada Allah anılacak. Orada Allah'tan bahsedilecek. Orada Allah'a ait müzakeresi yapılacak. Kendine ev yaptığın kadar en azından o evin yapılmasına gayret göstereceksin. Dinin neşrine medar olsun diye. Dini hayat sürüp gitsin diye. Hak ve hakikat kuvvetli mesnet bulsun diye. Sana ait yerlerde Hz. Muhammed anılsın diye, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonra sevdiğin, beğendiğin, benimsedin zaten sevmesen, benimsemesen, beğenmesen Müslümanlıktan çıkarsın. İslami muamelata nedar olsun diye seni yine kuracak, yürütecek. Halkın kuvve maneviyatını takviye edeceksin. Çarşın ve pazarın Muhammedi olacak. Sokağın Muhammedi olacak. Evin barkın Muhammedi olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Arzın, seman Muhammedi olacak. Gök nura gark olacak. Yüz bin, bin binarede atışa bar açacak. Her yerde o duyulacak. Ama bunu nameye getiren bülbül sen olacaksın. Nereye bakılırsa bakılsın sokağına, binanın alnına, mektebinin simasının, delikanlığın hakikat gamzeden nasiyetinem her yerde Muhammedilik müşahade edilecek, bu senin vazifen. Bunun içinde misyonlarını kuracak, bir su sızıntısı halinde hayat-ı içtimaiyeye akacaksın. Akacak içimize dehşet salan hadiselerin akışına son vereceksin. Zira katiyen inandık ve inanıyoruz ki, dost düşman da inandı ki insanımızı insan etmeden başka Memleketimiz içindeki huzursuzluğu durdurmanın yolu yoktur. Anarşinin önüne geçmenin, dehşet verici durumların önüne geçmenin, huzursuzluğun önüne geçmenin tek yolu, insan olarak yaratılan insana, insanlık semalarına çıkan yolu göstermektir. Bir trafik memuru gibi, tehlike ifade eden bir yola gideceği istikametten onu çevirip, Hakikatlara, hakikatin semasına yükselebilecek yola işaret etmek ve işarda bulunmak. Hadiselerin gidip gidip belli yerlerde tıkanması, bunu bir kere daha bize hatırlattı. Dehşetü ve endişe vericidir. Sokaklarda sizin emniyetinizi temin etmek için, sizin sayınızda polislerin gezmesi kadar bir memleket için zül mesele yoktur. Sizi korumak için dolaşıyorlar. Onlar vazifelerini yapıyorlar, bunu yapacaklar. O vazifeleri mukaddestir Allah'ın dünden. Fakat sizin sayınızca sokaklarda sizi korumak üzere, sizin evlatlarınıza karşı sizi korumak üzere, evlerinizde yetiştirdiğiniz canavarlara karşı sizi korumak üzere, bu memlekette durup da başka memleketin hesapla kavgasıyla sokağa dökülen, Aklı dönmüş, bakışları bulanmış, sizin bulanmış, sizin evlatlarınıza karşı sizi korumak üzere. Tokatların polislerle dolup taşması kadar insanı üzücü müteessir edici. Varsa vicdanı ürpertici ikinci bir manzara daha tasavvur edilemez. Bu da tıkanılmışlığı bir kere daha bize hatırlatıyor. Ama beyni tıkanmışlar hala bir şey anlatamayacaktır bu. Ben fazilet istikametinde adım adım yükselen, Allah'a doğru irtika içinde bulunan, arşiyesini tamamlayan, mescidiyle, mihrabıyla, minberiyle, vazu nasihat ve irşadıyla, her gün adım adım Allah'a doğru yükselen insana kendi vazifesini hatırlatıyorum. Kendi insanına ve nesline sahip çıkacaktır. Bu sahip çıkmanın yolu emr bil maruf nehyan-il münkerdir. Kaba kuvvet değildir, kim değildir, nefret değildir, dehşete dehşetle karşı çıkmak değildir. Canavarlığa canavarlıkla karşı koymak değildir. Fadilettir. insanlıktır, insanca muameledir. Gönüllere inmektir ve onların muhtaç olduğu bu hayatı onlara ulaştırmaktır. Bunun adına emr-ü bil maruf nehyanil Münker diyoruz. Siz ne anlarsanız anlayın. Emr-ü bil maruf nehyanil mümkerin evvela kısaca ehemmiyeti üzerinde duracağım. Mevzun hülazatını hads ediyorum. Kaç derste bitirdim bilemiyorum. Emru bil maruf ne'yi anil münker, Allah'a, peygambere ve insanımıza karşı bir vazife olduğu hususu üzerinde duracağım. Allah imkan bahsederse. Emru bil maruf ne'yi anil münker yapılmadığı zaman, insanların başına gelen maddi ve manevi felaketlere parmak basmaya çalışacağım. Bizden evvelki cemaatlerin nasıl derbeder olduklarına dikkatinizi çekecek. Aynı akıbetin bizim de ama bir tayr humayun olarak değil de başımızda bir gayri olarak dolaşmasına karşı bu vazifeye yeniden müracaatın nasıl hayati bir ehemmiyet arz ettiğine tekrar ben tekrar dikkatinizi istirham edeceğim. Ve sonra emrü bil maruf nehyanil münkerin doğrudan doğruya bir hayat ve hayat içinde pratikten ibaret olduğu hususunu biraz da dikkatinizi arz etmeye çalışacağım. Bu mevzular içinde Cenab-ı Hak hak ve hakikata tercüman kılar. tasavurumda olan meseleleri intikalden muvaffak eder. İlas içinde edayı tesir buyurur. Ve kalplerinize intikal ettirmeme yardım ederse inşallahü teala arz edeceğim, etmeyi düşündüğüm şeyler bundan ibarettir. Rabbim yeni bir mevzu üzerime alırken, anlatmaya kararlaştırırken hem hacaleti hem ağırlığıyla huzuruna çıkma durumunda bulunuyorum. Bana bu meseleleri anlatmada, suhuletle anlatmada imkan bahşeylesin. Benim kafama koyduğum meselelerle değil, meseleleri varidatı ı sübhaniyesiyle beraber... Sizin gönüllerinizde hüsnü kabula karin ve makrun eylesin. Sizleri de İslam'a ait her meseleyi kabullenmeden, mümine yakışır ciddiyet ve samimiyetle o hususu kabul etmek için müheyyah kılsın. Emru bil maruf nehyanil münkerin ehemmiyeti şuradan bellidir. Bu yüce vazife için Allah bu kainat sarayını açmış, kendini tanıtmak istemiş. Kâinat sarayıyla beraber halife olan insanı göndermiş. İlk insanla beraber kendisini de anlatmış, İlk insanla beraber emr-ü bil maruf neyyanil münker müessesesini kurmuş. Peygamberlik manzumesini bu iş için başlatmış. Karanlık deryalarda ve karanlık gecelerde vapurlara işaret etme putuna vazifesini görmek üzere Yıldızları yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu. Peygamberlik semasını da peygamberlerle, tıpkı yıldızlar gibi donatma suretiyle, kusura gibi insanlara işar ve işarette bulunmuş sapmalarına meydan vermemiş. Beşeri bir, hava, beşeri bir tekevün başlamasıyla nübüvvet seması da beraber başlamıştır. İlk dünyaya gözünü açan nesil, kız, erkek, kadın, çoluk, çocuk neyse hanelerinin tavanında ve yaşadıkları alemin semasında Kamer-i Hikmet Cemalli Safiyullah olan Hazreti Adem'i müşahede etmişlerdir. Her an nazarların ulvi alemlere diken, oradan emirler alan ve emirlerin haşyeti altında iki büklüm olan ve tirtir tir titreyen, Dudağında daima öbür alemlerin endişesini ve onun burkuntusunu taşıyan seyidin Hazreti Adem'i kendi nesli, kendi evladı ve ahfadı başında bulunmuştur. Kubbede her an semavi şimşekler çatıyor. Semalarında da her an semavi şimşekler çapıyor. Zeminde o sema haberlerinden haberler neşru nema buluyor. Gönüller ona makez seyidin Hazreti Adem. Beşerle beraber peygamberlik semasında zuhur eden ilk erbi'l-ma'ruf nehyan-il-münker yapan insandır. Vallah Allah bir kere bir insan gönderip beşer için gerekli olan şeyleri ilk defa gönderdi o insanla gönderip onunla iktifa etmemiştir. Araya devirlerin, fasılların girmesiyle kalplerin yeniden kasvet bağlayacağım. Duyguların dumura vuracağım." O hakikat semalarına bakan gözlerin küsuf tutacağı, kararacağı, bakışların bulanacağı, insan kaddinin ve birinin büküleceği hesabı var. İlmi ilahisi var. Onun için arkadan yine bir sürü peygamber göndermiş. Beşer Hazreti Adem'in sesinin ihtizazlarını yavaş yavaş kaybetmek üzere ki, sefinenin güvertesinde beliren Seyyidin Hazreti Nuh, Adetapin seneye yakın bir ömürle, Ülül Azm bir peygambere yakışır ciddiyet ve mekar içinde. Hazreti Hz. Adem'in Nebi evlatlarından sonra bir Yüce Nebi olarak kaykırıyordu. وَاَلَا لَكُمْ نَاسَهُ نَم۪يمُ Ben sizi emniyet gamz bir nasihim, bir hakım. Nasihat etmek üzere size geldim. Sefineme binen kurtulacaktır. Sular üzerindeki sefine insanın cismaniyetini kurtarıyor. Kalbinizle bana bağlanırsanız, bu kaptanı arka verirseniz, hayat-ı içtimaliyenin korkunç dalgaları arasında boğulmayacaksınız. İnsanları yutan ve bitiren, madde ve manalarıyla tüketen, bu mevcelenmeler içinde sahiri selamete çıkma yol ve imkanını bulacaksınız. Seyyidina Hazreti Nuh gurup ediyor. Ona hiç söz ve ses arkasından beraber gurup ederken, Beşer ayrı bir kasvet, ayrı bir dalalet içine dalarken, o yüksek medeniyetler içinde, yüksek burçlar altında yaşayan, gururla çalım satan insanlar arasında, Seyyidina Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kendine has gür sesi duyuluyor. O medeniyetler içinde dolaşıyor, اِنِّي اَلَا لَكُمْ نَاسِحُنَ Ben sizi emin bir nasihatçıyım, semadan haberlerle, Etekleri mücevherlerle dolu geliyor. Ve bu bez peygamberden peygambere intikal etmek suretiyle devam ediyor. Allah insan yaratıyor. Yarattığı insanla kendi tarifini dünyaya getiriyor. Bilinsin diye dünyayı yaratıyor. bilersiniz diye eşya ile donatıyor. Bir meşher halinde sizin nazarınızı hazz ediyor. Göresiniz, göresiniz, kendinizden geçesiniz. Mes ve sermes Rabbimiz diyesiniz. İşte bunu vicdanınıza duyurmak için peşi peşine nebiler geliyor. Şu arz ettiğim hususlar bana ait sözler değildir. Zihnimle nebileri takip ederken onlara ait sözlerin mahallinden ibarettir. Hatta son söz peşi peşine peygamberler birbirini takip ediyor sözüne kadar tamamen Kur'an'ın kataratı ve Kur'an'a ait mahallerden ibarettir. Hazreti İbrahim zuhur ediyor. İnsani vadiler alabildiğine yozlaşmış. Sema yine kurumuş. Zemin yine bir şey bitirmez hale gelmiş. İnsanlık insanlık adına gitmiş son kerteye dayanmış. Ve bir adım daha geriye doğru atı verse hayvanlık derecesine düşecektir. Yeniden elinden tutuluyor. Yeniden insanı zirvelere ve şahikalara çıkarılıyor. Yeniden kendisine atlattan hilatlar giydiriliyor. Sırtı okşanıyor, eğilip kulağına fısıldanma yapılıyor. Sen insansın, sen ah seni tatvime mazharsın. Sen böyle balafervazane çakır keyf ve alabildiğine serazat olamazdın. Sen hürriyetine kayıtlar koyacaktın. Rabbine kulluğun şuur içinde bulunacaksın. İradenler davranışlarını tahdit edecek, sınırlandıracaksın. Sen insansın. İnsan bu sesinti tezirinde uzun zaman yaşadı. Fakat yine yozlaşma başladı. Emdu bil maruf yidine seyyidine Hz. Musa, ile Nil deltasından, Mısır havalisinde zuhur ettim. Ve insanlığın maddeye çok inhimak eden bir cemaati içinde, Yahudi içinde zuhur ettim. Her şeyi maddede gören, her şeyi madde ölçülerle değerlendiren ve bu anlayışı 20. asrımıza kadar aksetmesiyle biz bu meselenin nasıl bir felaket olduğunu bütün dehşetiyle seyrediyor ve ileniyoruz. Böyle bir cemaat içinde zuhur eden Hz. Musa, şaşkın bir cemaat, fih havası içinde bir cemaat, Allah Celle Celaluhu 40 sene şaşkın şaşkın o tisara ve vadisinde dolanmaya, dolaşmaya mahkum ettiği bu cemaatin içinden Hazreti Musa'yı peygamber olarak intihap buyuruyor. bil maruf, نَحْيَانِ الْمُنْكَرِ Nereye kadar Yahudi maddiyeciliği tadil ediliyor? Nereye kadar büyük hakikat gönüllerde maket buluyor? Kısa zaman sonra bir sürü peygamber, bir sürü peygamberin pek çoğunun kendi cemaatleri tarafından kesilmesi ve öldürülmesi. Herhangi bir insan değil nebinin öldürülmesi. Ve ölümüne sebep de sadece Allah birdir demesi sözü. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا en يَكُولَ Rabbi Allah. İşte Kur'an'ın fermanı. Rabbim Allah dediğinden ötürü bir insanı öldürecek misiniz? Her nebinin başına gelen gailen. Hz. Zekeriya'nın başına testere konuyor, baştan ayağa kadar kesiliyor. Nesimi bu havaya dem tutuyor, başımı erre Ne neccar senden dönmezem diyor. Hazreti Yahya şehit ediliyor. Seyyidine Hz. İsa için çarmıhlar hazırlanıyor. Efendimiz geldiği zaman da daha tatlı şeylerle karşılaşmıyor. Ciddi bir inkisar içinde Hz. Ayşem, umumi durumunu sorduğu zaman, Kalbi kırık Nebi Mahzun Nebi şöyle diyecektir. Ya Ayşe kavminden çok çektim buyuracaktır. Siz bu sözü alınız. Bunu manyetik dalgalar haline, radyo dalgaları haline getiriniz. Hz. Adem'e kadar ulaştırınız. Hayalen sözünüzü takip ediniz. Her Nebinin içindeki inkisarın ifadesi olduğunu bulacaksınız. ...Âdem evlatlarını toplayacak sizden çok çektim. Hud evlatlarına sizden çok çektim. Nuh evlatlarına sizden çok çektim. Hz. Musa sizden çok çektim. İbrahim sizden çok çektim. Devrinize kadar sonra gelin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de beli tarafa geçin. Divan-ı alplerde bir cani gibi muamele gördüm... Bir serseri gibi memleket memleke sürgüne gönderildim. Aylarca iftilatta men edildim. Memleket hapishanelerinde halkla görüşmekten men edildim. Aslınızda yaşayan bir feryadı duyacak, anlayacak ve göreceksiniz ki ne alem değişmiş, ne insan değişmiş, ne de bezim değil. İnsanlık devam edecek. Biz devam edeceğiz. O büyük mürşitlerin gölgesi altından küçük çapımıza düşen bu vazifeyi yapmaya çalışacağız. Emru bil maruf nehyanil münker. Bu büyük bezme iştirak etmenin şerefi mevzuna bilhassa dikkatinizi çekmek için seyidin Hazreti Adem Efendimiz arasında mekik gibi gidip gelmek suretiyle dikkatinizi çektim. Ta meselenin kutsiyetine dikkatinizi çekmiş olayım. Bu yolda atılan her adım, o adım sahibim, sahibine, peygamberlik istikametinde atılmış bir adım manasına geçtiğini hatırlatmak için, o sevabı ona kazandırdığını göstermek için dikkatinizi çektim. Her mürşit bilecek ki peygamberi yolundadır. Yaptığı vazife peygamberinin vazifesidir. ile 20. atırda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle biten, Peygamberlik müessesesinden sonra en büyük dahiyeler, en büyük badireler karşısında 20. asrın insanının bu vazifeyi yüklenmesi ve omuzuna alması, onu daha evvelki devirlerin insanlığın çok önüne geçirecek ve nebilerin arkasında saf bağlama imkanını ona verecektir. Vazife her şeyin üstünde ve sevkındadır. Nefisler her şeyden hakir dahi olsan, Cenab-ı Hakk'ın lütfu insanlara, belki de insanların ihtiyaçı nispetinde geliyor. Şu sözde bana bu seyrinin son mısralarını anlattı, hatırlattı. لَاَلَّ رَحْمَةَ رَبِّ ح۪ينَ يَقْسِمْهَا تَأَت۪يهَ لَا حَسَبِ الْاِسْيَانِ fil الْقِسَمِمْ Sanki Rabbimin rahmeti insanlar arasında taksim edilirken onun çokluğu rahmetle makusen mütenasip olarak geliyor. Kim daha aciz, kim daha zayıf ise Cenab-ı Hak ona daha çok merhamet ediyor, elinden tutuyoruz. Biz ki 20. asırda günahdan azadı olamadık. Günah işlemediğimiz bir lahsa olmadı. Eğer mahiyeti maneviyemiz inkişaf etse kendimizden kaçacağız. Nazarımızda kalbimize giren günahlar, kulağımızda kalbimizi berbat eden günahlar, uyuşuk halimizde günahlar, Günahların bize ettiklerini sadece şununla anlatayım ki, siz ölü gecelerinizden, yarına ait şeyleri görmeyen gözlerinizden, aşk ve heyecandan mahrum geçirdiğiniz gecelerinizden, öyle korkunç bir felaket içindesiniz ki, bundan daha büyük felaket bekliyorsanız o ancak şeytanın başına gelecek felakettir. Bu kadar mücrim, bu kadar yıkılmış, dökülmüş, bu kadar kırılmış ve budanmış bir cemaata, emr-u bil ma'ruh nehyan münker vazifesinin tevdi edilmesi, evet tekrar ediyorum, durumumuzun rahmetle maküse mütenasip havasından ibarettir. Biz alabildiğine küçük, alabildiğine muhtaç, Allah alabildiğine rahmet edici ve merhamet edicidir. Onun sonsuz rahmetine bir kere daha huzurunuzdan, Vicdanları itizaza getirmek, onlara tercüman olma kavası içinde elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Emru bil maruf ne'yihanil münker nebi vazifesi bileceksiniz. Bu işi evvela peygamberler, sonra onların hükümleri devirlere geçmiş. O parça parça devirler içinde müştehitler ve mücedditler, sonra da çok defa sizin gördüğünüz mürşit kırıntıları, vasıtasıyla yapılır. Yapılır ama boyun yere konmaz, devam eder. Bir kere düşünün ki, 20. asır her şeyi yalayıp bitirip tüketmiş olmasına rağmen, cemaatlere küçük dahi olsa bir şey anlatacak kimseler yok olmadı. Gece ne kadar karanlık olursa olsun, bulutlar ne kadar kesip olursa olsun, biz Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sesinin, bir taif halinde dahi olsam, hayalimize girme suretinde dahi olsam, vicdanımızda inceden bir ses halinde belirme şeklinde dahi olsam, 20. asrın semasının kesafetine rağmen Rabbimiz onu bize duyurdu, ve ondan bizi mahrum etmedi. Siz de dikkat etseniz duyacaksınız. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem iniltili edası ve sesiyle Saadet aslındaki ses ve fısıltılarını duyacaksınız. Size çağrılarını duyacaksınız vicdanınızdan. İnsanlığın belinin, insanlığın belinin iki büklüm olduğum, bakışının bulandığım, yüzündeki tebessümün silinip gittiğim, yerini çeşitli takallüslere bıraktığı şu günde duyacaksınız. Ve saadeti onun vapuruna binmede bulacaksınız. Sa'dî şirazî meseleyi anlatırken, ''Ne mutlu ümmete ki o ümmetin vapurunun kaptanı sensin, ne mutlu ümmete ki o ümmetin arkacısı ve duvarı sensinden Hazreti Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam. ''Kipak ez mevci behir, ağra ki bağış keştiban'' Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, İçinde yürüdüğümüz bu vapurda bizim bu vapuru yürüten kaptanımızdır. <gülüyor> Ve bize sesleniyor. Tayfayı etrafında toplamak istiyor. Sahili selamet ancak bu suretle çıkma imkanını bulacağız. Emru bil maruf nehyanil münker. <gülüyor> bütün ihtişamıyla şu ayetin etrafında kutuplaşıyor. وَالتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ İçinizde daima emru bil maruf nehyu anil yapacak. Hayra davet edecek ve sakınmayı temin edecek. Doğruyu ve güzeli gösterecek örnek olacak. Çirkinden, kötüden, yılandan, çıyandan kaçıyor gibi kaçacak bir cemaat bulun. İçinde yaşadığı topluluk içinde kavmeti balasıyla insanla ışık tutacak. Nereden bakılırsa bakılsın yıldız gibi sefinelerini ona göre ayarlayacaklar insanlar bulunsun. Kutuplar gibi. Köyde, kentte, şehirde, kasabada hakkın naşiri ve tebliğcisi dili onunla, gözü onunla, kalbi onunla, kulağı onunla meşgul insanlar bulunsun. Demek oluyor ki, bir memlekette, içinizde, içinde, o memleketin içinde, hak ve hakikate tercüman olan ve onu neşreden insanlar bulunmazsa, o, o memlekette hayat yok. O memleketin insanının yol bulması mümkün değildir. O memleketin insanının sahibi selamete çıkması da mümkün değildir. Ve bu hususu yine bu noktaya getirdiğimde başka zaman arz etmiştim. Eğer siz Cenab-ı Hak adına, O'nun yolunda, Efendimizin rehberliği altında sallallahu aleyhi ve sellem, bu vazifeyi yapıyor iseniz, arazi ve semavi afetlerden emin olacağınıza teminat verebilirim. Ben kaybı bilmiyorum. Ne kerametine ne de kehanetim yoktur. Allah'la münasebetim çok zayıf, bu noktada fakir bir insanım. Bu sözü söyleme benim için çok büyük bir ücret olduğunu da biliyorum. Sizin başınıza arazi ve semavi afet gelmeyeceği sözünü bir teminat mahiyetinde size söylemek büyük bir cesarettir. Bu sözü ancak Nebiler söylemiştir, benim işim değil. Ben Nebilerin kapısında çalışan sahabinin hizmetçisinin köpeği olabilirsem şeref sayarım. Onların kıtmir olmanın üstünde bir mevkifaya düşünmedim, düşünmüyorum da. Ama bir cüret isteyen bu sözü söylüyorum. Onlara itimaden söylüyorum. Bu hakikate tercüman olan zatlara itimaden söylüyorum. Vazifenizi yapıyor iseniz, gönlünüzü hakka kaptırmış iseniz, akşam yatarken hakkı anlatmak, dert halinde içinizde sancı kendisini hissettiriyorsa. Kafanız dasan halinde kendisini hissettiriyorsam, kasıklarınızı size tutturuyorsam, semavi ve yerazi emin olacağınız teminat verebilirim. bu işi yapmış olsunlar, elverir ki samimiyetle bu işi yapmış olsunlar. İsterse o memleketin, bu beş on tane hak ve hakikatı insanına mukabil, bin tane dinsiz kafir-i olsun, Allah o memleketi arazi ve semavi afetlerden koruyacaktır, emniyet içinde olabilirsiniz. Öyleyse siz arazi ve semavi afetler karşısında, Dehrin şiddet ve dehşeti karşısından, canavar gibi sizi yutmak üzere ağzını açan hadiseler karşısından, anarşinin korkunç vakumu karşısından, sizi birer lokma halinde yutacak büyük dehşetler, musibetler karşısından, endişe duyduğunuz zaman vazifenize dönün. Katiyen bilin ki hiçbir şeyle geriye çevrilemeyen o şeyler, sizin vazife başında bulunmanızda Allah'ın inayetiyle geriye çevirecektir. Allah her şeyi yok eder, namaz kılan da yok edilebilir, Beytullah'taki da yere batırılabilir, yerin dibine geçirilebilir. Elinde sabahlara kadar binlerce tesbih çeken de yerin dibine batırılabilir. Bir memlekette on tane derdi Allah'ı anlatmak isteyen insan varsa, ''O yer batırılmayacağına dair benden bir kere daha duyun, Allah ve Resulullah tarafından teminat vardır, inanacaksınız!'' Onun içindir ki, Seyyidina Hazreti Lut Aleyhisselam'ın cemaatı battığı zaman İsrail menşehlerine göre o gece gecesini bin rekatla süsleyen binlerce abidler namaz kılıyordu, beraber batırılıverdiler. Seyyidina Şuaib Aleyhisselam'ın etrafında eykede bir sürü insan vardı namazında, niyazında, urucunda. Bakırımı verdiler. Ama hiçbir yerde ve hiçbir zaman hak ve hakikati neşreden bir cemaatin bulunduğu yer batırılmamıştır. Bu mevzuda meselenin misali yoktur, gösterilecek misali yoktur. Meselelerin sonuna intikal ettiğimiz zaman ayet ve hadislerle bu meseleye de ışık tutmak, Hadislerin tayfa altına meseleyi getirmek suretiyle aydınlatacak ve size intikal ettirmeye çalışacağım. Amru bil maruf, nehy anil münker <gülüyor> yeryüzünde insanın Allah'ın halifesi olmasının muhtezasıdır. Allah insanı kendine halife yaratmıştır. Yeryüzünde eşyaya müdahale imkanı verdiği halife yaratmıştır iradesinden O'na irade vermiş, mahiyeti Sübhaniye ve vücudundan O'na bellik bahşeylemiş. Her türlü cevhar, vârez olmadan münezzeh, müberra ve mukaddes olan Hazreti Allah Celle Celaluhum, vücuduyla bize bir vücut vermiş, iradesi bizim irademiz şeklinde bizde zuhur etmiş veya tecelli etmiş. Ve yine ondan bize bir emanet olarak bellik, ve bu benliğin ifadesi olan insanı hayvandan ayıran hürriyet ve irade insana verilmiş. Bunları vermekle Allah insana benim halifem demiştir. İnsan Allah'ın halifesidir. Meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedikten sonra sizin babanız Hazreti demi yarattı Allah Celle Celaluhu. İnsanı halife olarak yarattım. Adeta mülküne tasarruf imkanı ona verdim siz tavzif edilmişiniz. Tıpkı bir vali bir yerden ayrılırken yerine vekil birini koyduğu gibi tavzif edilmişsiniz. Kaymakam kay ayrılırken tahrirat, tahrirat katibini yerine koyduğu gibi tavzif edilmişsiniz. Müftü ayrılırken müsavidinin ve naibinin kaymakam olması gibi tavzif edilmişsiniz. Ama siz davranışlarınızda... Sizi bu vazifeye halife olarak tayin eden, sizi istihlaf eden müstehlifi icraatınızla göstereceksiniz. Yani davranışlarınız, onun sizin için vaz ettiği prensipler istikametinde olacaktır. Bir Erkan-ı Harp, Erkan-ı Harp dairesine ait birisini kendi yerine vazifeli olarak kılar, halife tayin eder. Daha evvel tayin edilmiş stratejinin dışından, o halifenin herhangi bir muhalif icraatta bulunması düşünülemez. Bir sultanın sultanlık dairelerine ait icraatı vardır. Birisini o dairelerin icraatıyla tavzif edersem, sultanın o saraylara ait programını tatbik edecektir. Bir reçber, reçberliğe ait birisini yerine tavzif edersem, reçberlik hesap ve planına ait meseleleri arkadan gelen tatbik edecektir. Her halife kendisini istihlaf edeni icraatıyla gösterecektir. Bu husus yerine getirildiği zaman insan halife olmanın hakkını vermiş olacak. Allah'a bir hakkın halife olacak ve meleklerin üstüne çıkacaktır. Hasan Basri Mürsel bir hadisle bu meseleyi anlatıyor. مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِّ فَيْوَ خَلِيفَةُ اللّٰهِ fi اَرْضِهِمْ فَوَ خَلِفَةُ fi فِي أَرْضِهِمْ وَ خَلِفَةُ رَسُولِهِ وَ خَلِفَةُ الْكِتَابِ اَوْ كَمَا قَالْ Hadis Hasan Basri tarafından rivayet ediliyor Mürsel dedim. bu sahada itisadı olanlar bilir bunun ne demek olduğunu. Bir kimse emru bil maruf nehyu anil münker yaparsa o yeryüzünde Allah'ın halifesi. O Allah Resulünün da halifesi. O Allah'ın kelamının da halifesi. Allah'ı anlatma, gösterme, tanıtma, tanıma, bağlanışlarıyla ona ait manaları aksetme, ettirme ona düşüyor. Resul-ü Ekrem'e tercüman olma, onu anlatma, insanlar arasında onu gösterme, ona halifelik yapma işi, o da ona düşüyor. Allah'ın kelamına tercüman olma, anlatma, bir halife olarak onu programa getirip koyma ve icra etme vazifesi de ona düşüyor. Siz yeryüzünde halifesinin emru bil maruh nehyanil münker yaptığınız zaman. Demek oluyor ki yeryüzünde bu vazifeden daha kutsi bir vazife yok, zira, zira bu vazife sizi Allah'ın yüce katına çıkaracak en büyük, en mukaddes, en muhteşem bir vazifedir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerim, çok muhtaç olduğumuz 20. asırdan, bu vazifeyle bizleri serfiraz eylesin, bize aziz eylesin. Dur bin Tebile hep anlatır. Şahabiyem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberde hutbe okuyordu. İçeriye bir adam girdim. Dedi ki, ya Allah, insanların en hayırlısı kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Âmuruhum bil maruf ve enhâmanil munkar. وَاَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ تَعَالَى وَاَوْصَلُهُمْ وَاَوْصَلُهُمْ Ya Resulallah, insanların en hayırlısı ve faziletlisi kimdir? Emru bil marufu şiar edinen, dert edinen, bunun sancısını çeken, münker karşısında mustarip olan, onu dert etme yolunu düşünen hesapla planına gönlünü kaptıran, Allah'tan çok korkan, yaşadığı hayatı, şeriatı, fıtriye ile Kur'an-ı Beyan'ın tevfiki halinde, iltikası halinde yaşayan, Kur'an'dan mebaan eden hakikatlerin bir kavis çizip yükseldiği yerle, hayatı tekviniyeni yükseldiği yeri birbirine bağlayıp, eşyar ve hadiselere orayı bakış zaviyesi yapan, eşyar ve hadiselere o zaviyeden bakan, hayalen beni takip edin ve i rahim yapan, insanlara karşı içinde alaka duyan, şefkatle muamele eden insan, insanların en hayırlısıdır. Hem cinsimize karşı, mümin kardeşlerimize karşı yapacağımız vazifenin en büyüğü de budur. İnsanımıza merhametimiz varsa bunu yapacağız. Onu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracak bu vazife yerine getireceğiz. Topyekün muhtaç olan insanlığa yapacağımız bir şey varsa hiç şüphe yok o da bu olacaktır yine. İnsanlığa karşı da bunu yapacağız. Bu vazife kim yaparsa yapsın, Allah tarafından takdire ve tebciyle mazhar olacaktır. Facir dahi olsa inşallah Allah ona istikamet verecektir. Allah bu istikamette istihdam buyurursam, ben de ümide kapılmayı düşünüyorum. Hucurumla, fıskımla, günahımla beraber şayet Cenab-ı Hak küçük bir işte kullanırsa bu mevzuda ümide kapılacağım ben. Farkıyla diye Allah'ın kurtaracağını ümid ediyorum. Kendime mesnet de buluyorum. Leytul sava min ahli'l-kitab ümmetun qayime yaknu ayati'llahi ana'n leyli ve hum yescudun. Yemin olsun Allah'a ve ahiret gününe ve iyiliği emre, kötülükten ve hayırlarda yarışmaya. Ve onlar salihlerden. Ehli kitabın hepsi biz değildir benim. Bir devre vardı ki sokak başlarında gözetlerdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kötülük yapma yollarını araştırırdım. Her vardı Beni karşısında buldum. Müslümanlığa kötülük yapıldığı her yerde bulundum. Hatta bizden kaçtı, Habeşistan'a hicret ettiler. Gittim Habeşistan'da onları Habeş Kralı hükümdara fiyasko ettim. Orada bir şeyler yaptım. Efkarını bulandırmak istedim. Ve sonra dem geldi ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i bulduk ve itida ettik. Müslümanlığa girdik. O zaman avvelki devrin nasıl karanlık ve zulman olduğunu gördüm. O zaman anladım o devirde ölseydim nasıl olacaktım. Allah'a hamd ettim. O devirde beni öldürmeyen Allah'a hamd ve sena ettim. İkinci devri iliklerimize kadar bütün huzur ve saadetiyle yaşadık. İçimizde Resul-ü Ekrem vardı. Bulanıklarımızı ona soruyor ve düzeltiyorduk, durultuyorduk muğlak meselemiz yoktu. o gidince meseleler bizim anlayış ve iştahatlarımıza kaldı. İçtimai meseleler içine girdik. Ben şimdi ciddi bir endişe içindeyim. Rabbimin huzuruna gittiğim zaman, taşıdığım endişenin beni iki müklüme havası içinde gideceğim bunun endişesini taşıyorum. Her mahfilde siz, dün ölmediğine hamd eden insan göreceksiniz ve siz düşüneceksiniz. Karşınıza aldığınız insanın cehenneme gitmesini düşünme havası içinde düşüneceksiniz. İstememe havası içinde düşüneceksiniz. Kinin ve nefretin bu mevzuda geçerli bir silah olmadığına inanacaksınız. Muhabbet fedaisi olarak insanın, insanınızın derdine inecek, onun kalbini okşayacak, letayfinin muhtaç olduğu havaya onu kavuşturacak, onu mesut ve bahtiyar edeceksiniz. Bu mukaddes vazifede Allah yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak sizi serfiraz eylesin. Mevzu hitamı erdireyim diye uzattım. 3-5 dakika inşallah bağışlarsınız. Esas tasavurumdaki şeyleri de arz edemedim. İnşallah önümüzdeki derslerde bıraktığım yerden başlamak suretiyle, bu tergib ve teşvikten sonra, Derkinin getireceği badire ve gailelere intikal ederek arz etmeyi düşünüyorum. Rabbim anlattığında ve anlatacağımda, ilas-ı içinde anlatmaya ve sizi duava içinde dinlemeye muktedir ve muvaffak kılsın. Allah-u Teala'l-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe müddettir, قُنْ فَاَنْزِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ صَزَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَبْلَنَعَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِ الْاَرِيمِ Muhterem Müslümanlar! Rabbinizle <gülüyor> alakanızın, O'na <Selsea> mensup olmanızın, O'nu tanıma ve kabul etmenizin, alameti ve nişanı onu anlatmanızdır. Yeryüzünde Rabbinizden daha aziz bir varlık bilmiyorsanız, siz kendiniz yeryüzünde Rabbinizden daha aziz bir varlık bilmiyorsanız, en aziz vazifeniz, en şerefli vazifeniz, ona tercüman olmak onu anlatmak olacaktır. Siz bununla O'na karşı olan sevginizi, O'na karşı varlılığınızı ve mensubiyetin verdiği şerefi anlatmış olacaksınız. O da sizi sevecek, sizi şerefli kılacak ve sizi kendisine mensup olmadan cüda kılmayacaktır. Habibullah ilâ ibâdî yuhabbibukumullah. Allah'ı kullarına sevdiriniz, ta Allah da sizi sevdirsin gökte ve yerde sizin için hüsnü kabul vaz edilsin, başlar sizin için durulsun, beller sizin için bükülsün, cihan etekleri mücevherlerle dolu sizin kapınıza koşsun, arzın ve semanın zimamı olan Hz. Allah'a karşı bağlılık gösterin, taa her şeyi size bağlasın. Kaldı ki günümüz bu meseleyi çok değişik olarak karşımıza çıkarmıştır. Allah'la mensubiyetin kuvveti meselesi bir tarafa dursun. Çoğu kimselerimiz bu mensubiyetten zerre kadar haberleri yoktur. Allah'a karşı kopuk durumdadırlar. İntisapları tamamen kesilmiş ve dünyaları alabildiğine karanlık içindedir. Delirmiş gibidir nesimiz. aklını ve kalbini kaybetmiş nesimiz delirmiş gibidir. Ve bizim değişik zaviyeden onlara tavsiyemiz, tımarhanedeki insanlara iyi elbise giymelerini temiz bulunmalarını tavsiye etmek gibi bir şeydir. Tababet açısından, akıllarına fel getirebilecek bir yolu seçeceğimize mukabil seçmemize mukabil, tiz perdeden elbiselerini temiz tutmak tavsiye etmesi gibi, temiz bulunmalarını tavsiye etme gibi, akli ve mantık olmayan bir tavsiyeden ibarettir. Gönüllerinin muhtaç olduğu havayı onlara duyurmak, bu havayla onları doyurmak, manevi açlıklarını gidermek, gıdasızlıktan huzur darmak, kalplerine kuvvet kazandırmak, insanlık istikametine giden yolları göstermek, yeniden onlara insan olduklarını hatırlatmak, Öyle azim, öyle cesim bir vazife olarak üzerimize tereddüb ediyor ki bu vazifeyi el-hak sahabi anlamıştım. Anlama yolunda dua ve düşünce içinde bulunan neslimize azametiyle Allah anlattırsın ve bu vazifeyi yaptırsın. Bizim yapmakla mükellef olduğumuz vazifem. karşı tarafta vazifeyi yapacağımız kimselere karşıyım. Ya ebedi hayatı kazanma veya kaybetme davasına karşım en kutsi ve en mübeccel bir vazifedir. Vazife yerinde yerine getirildiği zaman ebedi hayat kazandırılacak. Vazife yapılmadığı zaman da her şey kaybolacaktır. Bu mesele inanmış herkes ağırlığıyla malzemetiyle idrak etme mecburiyetindedir. Hazreti Nuh'un en büyük derdi neydi? Cemaatine bir şey anlatmak. Deniz denizin Mahbur Deniz'in melkeleri üzerinde yükselirken dudağından son hitap, tebliğ, irşad adına dökülen sözler oğluna karşı şuydu... Ya Buneyyar keb-ü mâ'lâ velâ tekum mâ'l-kâbirîn. Haba el-adın bin tabirlerle beraber olma diyordu. Tehâne beynehum el-mâvc. Araya bir dalga verdi birini öbür tarafa, berikini de beri tarafa aldı götürdü. Ya <gülüyor> Rabatilâ tabudîn şeytan diyen Hazreti İbrahim'in davası neydi? Ve yüce peygamber can veren, can çekişen amcasının başının ucundan seyyidine Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam kırk küsür sene himaye ve siyanet kucağını kendisine açan himaye eden ve fakat nuru nübüvvetten haber olmayan o kendinin yanında durduğu halde için aydınlatmayan, aydınlatmayan o deryanın içinde bulunduğu halde ondan habersiz yaşayan, Ebu Talib'in yanında bulunuyordum. Müşahitler durumunu anlatırken iki büklüm oluyordu. Amca ne olur diyordu. Allah aşkına bir kere La ilahe illallah de, bir kere Muhammedun Resulullah de. Bu bana orada öbür alemde sözümün geçmesi için imkan verecektir. Ben bir şey talep edebilmem için bu şart vardır. ''Bunu demesen bir şey yapamam.'' diyordum. Bu inkisar içinde iki büklüm oluyordu. Biraz sonra bir ağız açıldı, kapandım. Yeniden bir hayat düşen bir meteor gibi söndü, gittim. Ve Allah Resulü o haneden uzaklaşıyordu. Kaddi cidden iki büklüm olmuştu. 40 sene kendisine hizmet eden insan, ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' dememiştim. Aradan yıllar geçecektir tatlı günler yerini, acı günler yerini tatlı günlere terk edecektir. Mekke'nin fethedilmesini müteakip, koşan koşana, gelen gelene, yağmadır alan alsın, talandır alan alsın davetine karşı, eteklerini mücevherlere doldurmak üzere zaman ve mekanın efendisinin huzuruna gelen bir sürü insan vardır. Yaşlı kadınlar, yaşlı erkekler, gözü görmeyip sopayla gelenler, Hz. Uluf'e alır gibi gelip de Ekrem'le diz size verenler, gümün ve bereket getiren elini sıkanlar, öpüp başına koyanlar, bize de cennetin yolu hayatın son deminde açıldı diyenler hala beni açıp adık. <gülüyor> <gülüyor> yirin, yirin insan, ukrevi alemlerden haber getiren, ahiret alemlerinin dünyada dili olan, lavut aleminin parlak siması, siması bulunan, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a koşuyordu. O günü siz hayalen görmeye çalışın. Bütün bir hayatı küfür içinde yaşamış, ümitsizlik içinde yaşamış, ümidin insanına doğru Kabe'ye koşar gibi koşan insanları tahayyül etmeye çalışın. El sıkanların, Ekşi suratlarının beş aşet gamzeden suratlara inkılap edişini tahayyül etmeye çalışın. Fakat bütün bu gelenler içinde, hayatın her lahzasında, kendiyle beraber bulunan bir insanın yarı beş aşet, yarı acı bir tebessümle, iki müklüm ve gözleri görmeyen bir ihtiyarı resul Ekrem'in yanına ite ite çeke çeket getirdiğini görüyoruz. İten, çeken, elinden tutan ve yeden zat Hazreti Ebu Bekir'di. Bütün bir Mekke hayatı babasına bir şey anlatamamıştım. O baba bir kötülük yapmamıştı ama nefsine iyiliği de olmamıştım. 8-9 senelik